Sihirbazlar şöyle dediler, ''Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver, sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin.''